Üçüncü mektup, Bismihi Sübhaneh ve immîn şeyin illâ yusebbihü bihamdih O malum talebesine gönderilen mektubun bir parçasıdır. Hamisen Bir mektupta buradaki hissiyatıma hissedar olmak arzusunu yazmıştın. İşte binden birini işit. Bir gece, yüz tabakalık irtifada, bir katran ağacının başındaki yuvada, Sema'nın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne baktım. Kur'an-ı Hakîm'in "Fele eksimü bil hunnes el kaseminde ulvi bir nuru icaz ve parlak bir sırrı belagat gördüm. Evet, seyyar yıldızlara ve istitar ve intişarlarına işaret eden şu ayet gayet âli bir nakış sanat ve âli bir levhayı ibret Nazarı tema aşağıya gösteriyor. Evet, şu seyyareler, kumandanları olan güneşin dairesinden çıkıyorlar, sabit yıldızlar dairesine girerek, semada yeni yeni nakışları ve sanatları gösteriyorlar. Bazen kendileri gibi parlak bir yıldıza, omuz omuza verir, güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Bazen küçük yıldızlar içine girip, bir kumandan suretini gösteriyorlar. Hususiyle bu mevsimde, akşamdan sonra, ufukta zühre yıldızı ve fecirden evvel diğer parlak bir arkadaşı, gayet şirin ve güzel bir vaziyet gösteriyorlar. Sonra vazife-i teftişiyelerini ve nakş-ı san'atta mekiklik hizmetini ifadan sonra yine dönüp sultanları olan güneşin şaşalı dairesine girip gizleniyorlar. Şimdi şu hunnes künnes tabir edilen seyyarelerle şu zeminimizi kainat fezasında birer gemi, birer tayyare suretinde kemal intizamla döndüren ve seyrü seyahat ettiren zatın haşmet-i rububiyetini ve şaşaa-i saltanatı uluhiyetini güneş gibi parlaklığıyla gösteriyorlar. Bak bir saltanatın haşmetine ki gemileri ve tayyareleri içinde öyleleri var ki bin defa küreyi arz kadar bir cesamette ve bir saniyede 8 saat mesafeyi kat eden sürattedir. İşte böyle bir sultana ubudiyet ve imanla intisap etmek ve şu dünyada ona misafir olmak ne kadar ali bir saadet, ne derece büyük bir şeref olduğunu kıyas et. Sonra kamera baktım. Vel kamer kadernahu menazile hatta ada kal urjunil kadim ayetinin gayet parlak bir nuru icazı ifade ettiğini gördüm. Evet, kamerin takdiri ve tedviri ve tedbir ve tenviri ve zemine ve güneşe karşı gayet dakik bir hesapla vaziyetleri o kadar hayret feza o derece harikadır ki onu öyle tanzim eden ve takdir eden bir kadire hiçbir şey ağır gelmez onu öyle yapan her şeyi yapabilir fikrini temaşa eden her bir zih şura ders verir hem öyle bir tarzla güneşi takip ediyor ki bir saniye kadar yolunu şaşırmıyor, zerre kadar vazifesinden geri kalmıyor. Dikkatle bakana, سُبْحَانَ مَنْ تَحَيَّرَ ف۪ي dedirtiyor. Hususan Mayıs'ın ahirinde olduğu gibi, bazı vakitte ince hilâr şeklinde Süreyya menziline girdiği vakit, hurma ağacının eğilmiş beyaz bir dalı suretini ve Süreyya bir salkım suretini gösterdiğinden, o yeşil sema perdesi arkasında, Hayale nurani büyük bir ağacın vücudunu tahayül ettirir. Güya o ağaçtan bir dalının bir sivri ucu o perdeyi delmiş, bir salkımı ile beraber başını çıkarmış. Süreyya ve Hilal olmuş ve yıldızlarda o gaybi ağacın meyveleri olduğunu hayale telkin eder. İşte Kel il Kadim teşbihinin letafetini belagatini gör. Sonra o veli zi ceale lekum el erze zelulen famşu fi ayeti hatırıma geldi ki zemin musahhar bir sefine bir merkup olduğunu işaret ediyor o işaretten kendimi fezaî kainatta süratle seyahat eden pek büyük bir geminin yüksek bir mevkisinde gördüm at ve gemi gibi bir merkuba binildiği zaman kıraati sünnet olan Subhanelleziz sakhhara lena haza ve ma kunna lehu muqrinîn ayetini okudum. Hem gördüm ki kürey arz şu hareketle sinema levhalarını gösteren bir makine vaziyetini aldı, bütün semavatı harekete getirdi, bütün yıldızları muhteşem bir ordu gibi sevke başladı. Öyle şirin ve yüksek manzaraları gösterdi ki ehli fikri mestü hayran eder. Fesübhan Allah dedim. Ne kadar az bir masrafla, ne kadar çok ve büyük ve garip ve acayip, ali ve gali işler görülüyor. Bu noktadan iki nükte-i imaniye hatıra geldi. Birincisi, birkaç gün evvel bir misafirin bana sual etti. O şüpheli sualin esası şudur: Cennet ve cehennem pek çok uzaktırlar. Haydi ehli cennet lütfu ilahi ile berk ve burak gibi uçarak haşirden geçerler, cennete giderler. Fakat ehli cehennem sakil cisimleri ve büyük ve ağır günahların yükleri altında nasıl gidecekler? Hangi vasıta ile? İşte hatıra gelen şudur: Nasıl ki mesela Amerika'da bütün milletler umumi bir kongreye davet edilse, her millet büyük gemisine biner oraya gider. Öyle de bahri muhit iki bir senede 25 bin senelik uzun bir seyahata alışan küreyi arz ahalisini alır, gider, mahşer meydanına boşaltır. Hem her 33 metrede bir dereceyi hararet tezayüt ettiği delaletiyle merkeze arzda bulunan cehennem ateşinin hadisce beyan olunan dereceyi hararetine muvafık, 200 bin dereceyi harareti taşıyan ve hadisin rivayatına göre dünyada ve berzahta büyük cehennemin bazı vazifelerini gören ateşini cehenneme döker sonra emri ilahiyle ile daha güzel ve bâkî bir surete tebeddül eder ahiret âleminden bir menzil olur hatıra gelen ikinci nükte sâni kadîr fâtır hakîm vahidi ehad kemal i kudretini ve cemâl-i hikmetini ve delili i vahdetini göstermek için pek az bir şeyle çok işleri görmek pek küçük bir şeyle pek büyük vazifeleri gördürmeyi adet etmiştir bazı sözlerde demiştim ki, eğer bütün eşya bir tek zata isnat edilse, vücub derecesinde bir suhulet, bir kolaylık peydâ eder. Eğer eşya müteaddid sânîlere, esbaplara isnat edilse, imtina derecesinde bir suubet, bir müşkilat ortaya düşer. Çünkü bir zabit gibi veya usta gibi bir tek zat kesretli efrada ve kesretli taşlara bir fiil ile, bir hareket ile ve suhuletle bir vaziyet verip, bir netice hasıl eder ki eğer o vaziyeti alması ve o neticeyi istihsal etmesi o ordudaki efrada ve o direksiz kubbedeki taşlara havale edilse pek çok fiillerle pek çok müşkilatla pek çok karışıklıklarla ancak yapılabilir. İşte şu kainattaki raksu deveraan, seyrü Cevelan ve temaşayi Tesbih-feşan ve Fusul-i erbaa ve gece gündüzdeki seyran gibi ef'al eğer vahdete verilse bir tek zat bir tek emirle bir tek küreyi tahrik ile mevsimlerin değişmesindeki acayib bir sanatı ve gece gündüzün devranındaki garayip hikmeti ve yıldızların ve şems ve kamerin suri hareketlerinde şirin temaşa levhalarını göstermek gibi o ali vaziyetleri ve gali neticeleri istihsal eder. Çünkü umum mevcudat ordusu onundur. İstese Arz gibi bir neferi umum yıldızlara kumandan tayin eder. Koca güneşi ahalisine ısıtıcı ve ışık verici bir lamba ve Elvahı nukuşu kudret olan fusule ervai da bir mekik ve sahayf-i kitabeti hikmet olan gece gündüzü de bir yay yapar. Her bir gününe ayrı bir şekilde bir kameri göstererek evkatın hesabı için takvimcilik yaptırır. Ve yıldızların kendilerine raksa gelen ve cezbeden, raks eden melaikenin ellerinde süslü ve şirin, parlak nazenin misbahlar suretini vermek gibi, arza ait çok hikmetlerini gösterir. Eğer bu vaziyetler, umum mevcudata hükmü ve nizamı ve kanunu ve tedbiri mütevecci olan bir zattan istenilmezse, o vakit umum güneşler, yıldızlar, hakiki hareket ile, ve hatsiz bir süratle, hatsiz bir mesafeyi her gün kat etmeleri lazım gelir. İşte bahtette nihayetsiz suhulet ve kesrette nihayetsiz ubet bulunduğundandır ki, ehli sanat ve ticaret kesrete bir vahdet verir, ta suhulet ve kolaylık olsun, yani şirketler teşkil ederler. Elhasıl, dalâlet yolunda nihayetsiz müşkilat var, hidayet ve bahdet yolunda nihayetsiz suhulet var. Elbaki huva elbaki, Sait Nursi.